Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Rabbis şahli sadri ve isirli emri vahdül tetemmili saniye fkavu kavli ve faydül emri ilallah. İnna Allah basiru bile ba'd. Subhanike la ilmelena illa ma allemtene innike entel aleyhmun rakim. Subhanike la fahmelena illa ma fahhemtene innike entel cevvâdu kerim Bismillahirrahmanirrahim. Suretul Haşir, 28. cüzünün cüzde olan Haşir suresi medeniyetün 40. ayet. Medine'de nazil olmuş olup 24 ayetten ibarettir. Bismillahirrahmanirrahim. Subhâlillâhi mâ ma semâvâti ve'l ard. Tevbih ifadesi Kur'an'da çok geçer. Cenab-ı etme, takdis etme, münezzeh kılma, eksik, noksan, kusur yani bize ait böyle eksikliği ifade eden ne varsa Allah hepsinden menzeh ve celildir. Uzaktır. O halde Allah'ı tesbih eder, diğer bir ifadeyle takdis eder. Ney? He, lillahi ma. Ki burada da ifade edecek o şeyler ki. Değil mi? Ma deyince, yine ismi mensul manasında ellezi gibi ne varsa, asından zesine ne varsa her şey, canlı cansız hepsini içerisine kapsama alanına almış olur. Ney? Fis semavati ve mafil Yerde ve gökte olanlar, Semavat ifadesi cemidir, arz ifadesi tekildir. Ancak mesela aradine diye dedi geçer fakat arz ifadesi içerisinde cemi manası da vardır. Onun için yerde ve gökte olan her şey o ma, her şey ne yapar? Lillahi Allah'ı tesbih eder. Bütün onların tesbihleri kimin içindir? Allah. Allah hastır. Allah içindir. Eyy yani nezleha nezzeha hu onu tenzih eder. Fellamı mezidetum buradaki lam ziyadedir. Yani subbahlaha subbahlaha Allah'ı tesbih eder. E ne ma fi semavati ve ma fil ard yerde ve gökte olan her şey. Ve fi yani ma ha burada ma ifadesi ki genelde o şekilde gelir. Ma ifadesinin gelmiş olması nedir? Tahili lil ekser. Tahili bun lil ekser belagatte Arap edebiyatında bir kuraldır. Genellikle, çoğunlukla, ekseriya, ma yani her şeyi içerisine alır tahriben. Yani kendi manasının dışındaki diğer manaları da içerisine alan beyan ilmi, belahat ilminin bir gereği olmuş oluyor bu ifade. Ve <gülüyor> O Allah var ya, izzet sahibidir, hikmet sahibidir. Nerede? Fî mülki ve sun'î. Gerek malikiyetinde, mülkiyetinde, gerekse de yaratmasında ve yapmasında, sanatında Cenab-ı Hak nedir? Hem izzet sahibidir, hem hikmet sahibidir. İzzetiyle her şey kudretinin içerisindedir. Hikmetiyle de tersi olan bütün abez, eksi, noksan işlerden Cenab-ı Hak beri uzaktır. Hiçbir şeyde yarattığı hiçbir şeyde abesiyet çirkinlik, uygunsuzluk ve uyumsuzluk olmayandır. Her şeyi birçok amaç için yapan ve yaratandır. ''Hü'ellezî o Allah ki akhre celle kafirleri çıkarttı. Bu olay Hayber olayı, Yahudilerle arada geçen olay, olaya o yönüyle. Yani çünkü her bir surenin, ayetlerin nüzul sebepleri var. Burada Hayber'deki Yahudilerle ilgili olan bir olayı Kur'an-ı Kerim burada anlatıyor. O Allah ki kafirleri min ehlil kitap. O kafir ne yapıyor? Be mini beyaniye ile o kitap ehlinden olan kafirleri Allah çıkarttı. Kim onlar? Hün benün nadir <gülüyor> minel yahudi. Büyük bir kabile olan beni nadir Yahudilerini Cenab-ı Hak ne yaptı? Çıkarttı. Nereden min diyariyim min mesakinim? meskenlerinden, yurtlarından, evlerinden bilmediğini. Bu olay Medine'de cereyan ediyor. Zaten ayetin nüzulü de Medine'de inmişti. Böylece Medine'deki yurtlarından onları çıkarttı. Li evvelin haşri, yani ilk sürgün olaraktan, ilk sürgün olaraktan onları oradan çıkarttı. Ve vahrum ile Şami. Ne yaptı Şama? Ve ahiru encelahum ve sonunda da onları yine sevk etti. Ömer, Hazreti Ömer sevk etti. ...sürgüne gönderdi. fi hilâfetî min hayber. Kendi halifeliğinde Hayber'den de onları sürgün etti. Biraz olayı açacak olursam... ...şimdi 627 yılında... ...üçüncü savaş olan Hendek Savaşı'nda... ...müşrikler tamamen bu işi sonlandırmak amacıyla... ...çünkü Bedir'de olmadı, Uhud'da olmadı... ...bu işi Hendek'te bitirmek amacıyla... 10.000 bin kişilik bir ordu... Kadınlarını, çocuklarını, ne kadar yiyecekleri varsa, develeri varsa her şeyi getirdiler ki artık bu iş bitsin. Tamam uzatmayalım. 10.000 kişilik orduyla 3.000 kişilik efendimizi üzerine Medine'ye doğru saldırdı. İşte olay uzun da İslam tarihinde hendek kazıldı. Şimdi düşükler önden geleceği için hendek kazıldı. Ama bir tehlike vardı arkada. Arkada da Hayber vardı. Hayber kalesi vardı. Hayber kalesi ki tek parça. Girilmesi mümkün değil. Hayır, Efendimiz onlarla da anlaşma yapmıştı saldırmama, savaşmama üzerine. Ama onlar, olay çok uzun da müşriklerle anlaşma yapıp Müslümanlarla anlaşmayı bozup arkadan Müslümanlara saldıracak Yahudiler, müşrikler de önden saldıracak. Önde de hendek olduğu için biraz zor, arkadan tehlike var. Hatta Hayber Yahudilerinden olup daha sonra Müslüman olan birisi devreye giriyor. Efendimiz'e yalan söylemesi için müsaade istiyor. İki tarafı birbirine kırdırmak için. Sözleşmelerini bozdurmak için. Ve bunun üzerine o gece vakti gidiyor Hayber'e. Komutanla görüşüyor. Ben buralıyım, sizi severim, sizi biliyorum. Ee, işte Mekke'den gelen müşrikler sizinle güvenmediler. Anlaşmayı bozdular. Sizden elli tane asker isteyecekler öldürecekler aman ha vermeyin teminat güvence olarak siz onlardan isteyin diye ve oradan kalkıyor müşriklerin yanına gidiyor onlara bunu söylüyor kısacası arayı açtırıyor. Ve böylece arkadan gelecek tehlikeyi de ortadan kaldırıyor araları açınca ihtilafı düşünce bu sefer arkadan saldırma gibi durum içerisine müşriklerle anlaşma içerisine girmemiş oluyor anlaşma bozuluyor. Ha i̇şte ondan sonra Efendimiz savaştan sonra bir aydan fazla süre neticesinde müşrikler bir netice alamayınca Allah şiddetli bir rüzgar gönderiyor, çadırları ne varsa hepsi havada uçuyor, müşrikler gidiyor. Bunun üzerine Efendimiz Hazreti Ali'ye ya Ali hizırını çıkartma. Doğru, Hayber'e. Madem bunlar sözünü bozdular, Hazreti Ali orduyla beraber Hayber'e gidiyor. Öyle bir kalesi var ki demirden kale, öyle girmek mümkün değil. Zaten tek parça dağ. Dağ. Kale olaraktan. Hazreti Ali Allah'ın verdiği güç ile kaleyi yerin, kapısını yerinden söküyor. Kalkan olarak kullanıyor. içeriye giriyor. Hatta daha sonra o kale kapısına attığında sekiz tane güçlü kuvvetli adam yerinden oynatamıyor. O derece ağır bir şey. İşte bunun üzerine onlar oradan mesela sürülüyorlar. Ceza olarak. Karşı koyanlar cezalandırılıyor. Yani karşı koymayıp teslim olanlar da Böylece Hayber'den sürülmüş oluyor. İşte onların o durumu, Allah onları ne yapmış oldu? Onları o kendi yurtlarından, bu yapmış oldukları yanlışlarından dolayı sürmüş oldu. Birinci sürüşleri Şam'a, ikinci sürüşleri Hazreti Ömer döneminde, halifeliği döneminde olmuş oluyor. Ey müminler siz düşünmediniz aslında, zannetmediniz ney enyakrucu, o onların çıkacaklarını çünkü... Orayı ele geçirmek mümkün değil yani. Mümkün değil. Onların oradan çıkacaklarını hiç düşünmemiştiniz. He, ve, ve zannu ama bununla beraber Hayberli Yahudiler de düşündüler ki Ennehum onlar maniatum haberu enne. Ennenin haberi burada. Ennenin haberi. Ennehum. Onları engelleyecektir. Koruyacaktır. Ney? Husunuhum. Onların kalesi. Failuhu husunuhum maniatuhun ney? Faili olmuş oluyor. Onların kalelerinin hani yekpare ya, büyük ya, girilmesi imkansız ya, kalelerin kendilerini koruyacaklarını zannettiler. He, Bihi temme el haber. Böylece müttedah haber tamamlanmış oldu. He, ne, kaleleri kendilerini neyden koruyacaklarını zannettiler düşünceler min Allah Allah'tan. Allah'tan kasıt min azabi. Allah'tan kendilerine gelecek olan azaptan bu kalelerinin mesela öldürülme gibi, sürülme gibi koruyacağını zannettiler. Fe etahu Allah onlara gönderdi. Emrehu azabuhu. Kendi emrini ve azabını cezasını gönderdi. Yani bunlar Allah'ın emriyle oluyor. Nereden gönderdi? Min hayt'lamehtesibu. Hiç ummadıkları yerde. Kale yekbare. Kapıda zaten demir kapı sökülmesi mümkün değil, girilmesi mümkün değil. Ondan dolayı korunma altında olduklarını zannettiler. Lemyaktur bir balihim, ba mincihetil müminine, müminler tarafından kendilerine geleceklerini hiç düşünmediler. Akıllarına gelmedi. Lemyaktur, hatırlarına gelmedi bir balihim, akıllarına, akıllarına düşüncelerine hiç bu durum gelmedi. Müminler tarafından böyle bir durumun olacağını hiç düşünmediler. Allah ne yaptı müminleri onlara göndermiş oldu. Ve kasefe el-kavv Allah attı fi o müşrik eh, Yahudilerin kalplerine neyi er korku dehşet el-halfe korkuyu kalplerine attı bir ürperti meydana geldi. Bir katli sevgi diyeyim, neden dolayı Kaabil eşref. Onların hakikaten çok geçer. Mesela tefsirlerde de geçer, İslam tarihinde de geçer. Kaabil eşref durumu. He, büyükleri olan Kaabil eşref'in öldürülmesi onlar içerisinde bir korku saldı. Zaten büyükleri giderse küçükler bir şey yapamaz. Kaaf bine eşrefte girince ondan dolayı kalplerine bir korku gelmiş oldu. Yuhribune min ahrebe. Yuhribune zaten bunları söyleyecek ve yuhribune. Ve yuhribune min ahrebe kökünden geliyor. Ahrebe yuhribu. Manası he. evlerini kendi evlerini Uldu. yıktılar. Lehlen kiloma istihsan ederler <gülüyor> منها من هايس وغيره من خشب وغيره gerek tahtadan yapmış oldukları güzel bir şekilde tahtadan yapmış oldukları onun dışındaki şeylerden yapmış oldukları evlerini nakil için ne yaptılar tamamen boşalttılar yıktılar tahrip ettiler bir ev değilim kendi elleriyle kendi elleriyle kendi evlerini yıktılar hem müminlere bir şey kalmasın hem de böylece bazı şeyleri alıp götürsünler diye ve ey din müminine. ve müminlerin elleriyle ve kendi elleriyle ne yaptılar? Kendi evlerini tahrip edip yıktılar. Fâhde bir rüyaulül efsâr. Ey akıl ve kalp sahipleri, basiret sahipleri, kalbi gören insanlar bu durumdan ne yapınız? İbret alınız. Zaten olaylar ne içindir? ibret almak içindir. İşte, Burada da akibetlerinin bu hale geleceğini düşünmeyen o Yahudilerin düştükleri bu durumdan ey ehl iman siz de ibret alınız. Yani Allah'ın sizin yardımcınız olduğunu da düşününüz. Velevla en Allah Eğer kada, eğer Allah onlar üzerine yazmasaydı. Ki daha önce de geçtim. Kütübe aleykumus ziyam gibi mesela. Yani burada kada manasına ketebe. Eğer Allah yazmamış olsaydı aleyhim onlara Onların üzerine neyi el celâ el huruce minel kendi vatanlarından çıkma durumunu, sürgün edilme durumunu eğer şey yapmasaydı, onlar üzerine hükmetmeseydi, böyle bir kararı Allah vermeseydi ne yapardı? Ha, lev şart edatının cevabı gelmiş oldu. Le azze behem fil dünya. Onlara dünyada azap verirdi. Yani bu sürgün onlar için daha hayırlı oldu ama o olmasaydı ne ile bir katli öldürülmek ile ve sebiye kadınlarının sürülmesi ile kema fu'ile bi kureyze minel yahudi nitekim kureyze Yahudilerine yapıldığı gibi kadınlarının sürülmesi sürülmesi ve öldürülmesi ile Allah onları dünyada yapardı cezalandırılmış cezalandırılmış olurdu ve fil ahireti ve aynı zamanda dünyada ceza çekiyor da iş bitmiyor ahirette de onlar için ne vardır azabınlar cehennem azabı vardır ve zalim, zalim. İşte bu durum. Bir annem onlar, o Yahudiler ne yaptılar? şakko yani hâlef muhalefet ettiler. Aykırı harekette düşüncede bulundular. Kime karşı? Allah'a ve Resûle'hû. Allah ve Resûle'ne karşı muhalefet ettiler. Ve men yüşâk illâhe. Kim Allah'a muhalefet ederse, fe inallâhâ muhakkak ki Allah şedîdül-i Ona olan azabı gayet şiddetlidir Allah'ın. Ma katarun ya Müslüman, ey Müslümanlar, o kesmiş olduğunuz ne en nakler, kurma ağaçlarından kesmiş olduğunuz şeyler, veya terek dunuha veya kesmediğiniz, kesmeyip de bırakmış olduğunuz şeyler, o kurma ağaçlarını ne kaimeten ala usuriha, ha kendi kökleri üzerine ayakta duran kendi kökleri üzerine ayakta duran ...o hurma ağaçlarından... ...kesmiş olduğunuz şeyler... ...bunlar nedir? Kendi kafanıza göre mi? Yok. Bir isimler. Bunlar Allah'ın izniyledir. Yani... <gülüyor> bu durumda Allah'sı muhayyer bıraktı. Burada şu var. Aynısını biz Kıbrıs Savaşı'nda da yaptık. Beş parmak dağlarında mesela... ...oraya girmemiz, Kıbrıs'a ele geçirmemiz... ...mümkün değildi. Onun için mesela orada ağaçlar... ...ortadan kaldırıldı. Ha, bu durumda Allah muhayyer bırakıyor... Eğer onlar ağaçların arkasına saklanıyor, Müslümanlara zarar veriyorsa o zaman o ağaçlar ortadan kaldırılır. Ha, bunu niye yaptı Allah? Zelil ve rezil kılmak için. Bil izni fil kat'i. O ağaçların, hurma ağaçlarının kesilmesiyle rezil etmek için. Kimi? El fasıkine. Fasıkları kötü duruma, mahrumiyet durumuna, zelil ve rezil duruma düşürmek için. Ki o kim el-Yahudu fi-i'teradihim en-kat aş el-müthmine de Ha Meyve vermiş olan ağaçların kesilmesi konusunda o Yahudilerin yapmış oldukları itirazlara karşı Allah o fasıkları ne yapmak için? Re zelil ve rezil duruma düşürmek için bu durumda Müslümanları muhayyer bıraktı. Tercihi o Müslümanlara vermiş oldu. Bu konuda Kesmenizde bir sakınca yok. Kesmiş olsanız da kesmeseniz de bu tamamen Allah'ın size şey yapmış olduğu bir izindir, bir, bir müsaadedir. Müslümanlar da ne yapıyor? Böylece onların avantajını, onların avantaj durumunu ortadan kaldırmış oluyor. Uyguladıkları bu durum ile. Ve ma efa Allah. Evet yani ve ma efa Allah. Altıncı ayette ve ma efa Allahü ala Resulihü. Allah'ın Resulü'nün reddetmiş olduğu, vermiş olduğu fey. Burada bunu biraz daha açalım. Kur'an-ı Kerim'in 8. suresi Enfal suresi. Enfal ganimet demektir. Fey de ganimet demektir. Arasındaki fark şudur. Fey biraz daha kapsamlıdır. Mesela feyde sadece ganimet yok. Cizye de var, haraş da var. Böylece müşrikler, kafirler üzerine vergi olarak şey yapılan her şey. Haraçta, fidye de, ganimet de hepsi içerisine gir Vergi de hepsi içerisine girmiş oluyor. fey onun için kapsamlı. Allah'ın Resulüne vermiş olduğu fey, ganimet. Minhum, onlardan, o Yahudilerden alaraktan Allah'ın Resulüne vermiş olduğu fey. Fema evceftüm, esratum ya Müslüman, aleyh. Ve aynı zamanda o konuda Allah'ın Resulüne vermiş olduğu fey. Evceftüm, Fema evceftüm, siz sürmediniz. Esratum, yani sürmediniz. Ya Müslümin! en Müslümenler! Aleyhi! Onları! Hani yukarıda demişti ya, Müslümanlar Yahudileri yurtlarından çıkarttılar. Aslında bu nedir? Cenab-ı Müslümanlara olan yardımıdır. Min buradaki zâide. He. Fema evceftüm. Siz sürmediniz. Haylin. Herhangi bir binek ve lâ rikâbin bir deve. Siz daha önceden herhangi bir deve veya sürmediniz. Yani bunlar ne iledir? Allah'ın izni nedir? Allah'ın size vermiş olduğu yardım ve destek iledir. İbilin. Yani Yani Cenab-ı Hak sizi böyle bir meşakkat içerisine koymadı. Çünkü cümle şey olduğu içindir ki cümleyi toparlamaya da çalışacağız. Ha, burada, orada oku bakayım Sinan. Ee, yedinci ayet ha, Altıncı ayeti. Allah'ın Allah resulüne, Allah'ın resulüne fey olarak verdikleri için siz at veya deve koşturmuş değilsiniz. Değilsiniz. Ama ha? Allah elçilerin dilediği kimseleri üzerine kılar. Ha? Allah her şeye adildir. Evet. Ha böyle yapmış değilsiniz. Bunun üzerine. Velakin Allah, lakin Allah Yusalliturusu lehû, peygamberlerini musallat kılar, sevk eder, görünendir. Kime? Alameyneşa. Düşmanları üzerinde diledikleri kimselere Allah ne yapar? Resulünü musallat eder, sürer. Vallahu ala kulli şeyin kadir. <gülüyor> Allah her şeye kadirdir, güç sahibidir. Felahakulekum <gülüyor> fihi. Sizin onun üzerinde hakkınız yok, onun sizin üzerinizde hakkı vardır. Ve hatta subhi en sallallahu aleyhi ve sellem memzukira ma fi'l ayati saniye min al-asnaf alama ken min en kulli minhum ve li'l yufalu fihi ma ansar <gülüyor> Şimdi İslam okunda da ganimetlerin taksimi var. Altta da ganimetlerin taksimi konusunu Rabbimiz ifade edecek. Ne yapılıyor? 25 25 tane kısma taksim ediyor. O halde burada müminlerin Allah ve Resulünün taksim ettiği şeyi ne yapması lazım, kabullenmesi lazım. Hatta efendimiz bir seferinde taksimat yaparken ozergilde yeni gelen liderlere %100 bir tane sahabi saflık ediyor. Biraz da cahillik diye ediyor. O sırada Efendimiz'e, ya Muhammed adil ol diyor. Yani kaba bir ifade. Bunun üzerine Efendimiz diyor ki, ben de adil olmazsam kim adil olur? Yani haşa Allah adil olmazsa, onun Resulü adil olmazsa kim adil olur? Başkasından adalet beklenir mi o adil olmazsa? Onun için Efendimiz burada... Onu uyarıyor, tabiha susuyor. Sahabiler de tabii ki bu durumda şaşırmış oluyor. Onun için müminlerin Allah ve Resulü'nün taksimatı noktasında mesela ne yapılır? 25'e taksim ediliyor. Gerisi de böylece muhacir ve ensar arasında, ensarın fakirleri arasında o Yahudilerden elde edilmiş olan ganimetler taksim edilmiş, verilmiş oluyor. Ma efe Allah ala Resulü Allah'ın Resulüne ganimet olarak vermiş olduğu şey min ehlil kura, es safra He, ...o şehir ehlinden, belde ehlinden Allah'ın Resulüne vermiş olduğu ganimetler... He, ...ne gibi mesela Safra ve Vadil Kura gibi... He, ...ve Yenbu' gibi... ...Yenbu', bu, Yenbu hatta videosunu gördüydüm bir arkadaş orada epey kalmış... ...çok yeşillik güzel şu anda... ...Yenbu diye... ...Medine'de... Medine ...Medine'de o Yenbu denilen yer çok şahane, harika hakikaten yeşillik bir yer... Ha, buralardan bu beldelerden Allah'ın Allah'ın Resulüne vermiş olduğu ganimetler. Ha, nedir Felillahi. Bu, bu Allah'ın emri iledir. Ye'muru fi bi maşa. Allah dilediği kimseler için bunu ne yapar? Emreder. Bu demek ki Allah'ın Resulüne verilmesi için yapmış olduğu bir emirdir. Ha velir bu kimin içindir Resule? Velizil kurba ve onun sahibi kurba yakınları içindir. Bu da ganimetin şeyin taksimi durumu var karabetünde biri peygamberimize yakın olan ne gibi mesela Min beni haşim ve benil muttalib gibi daha kimleridir bu ganimetler? ve yetama yetim olanlara kim etfaril müslümin ellezine haleket abahun ve ömür fukara babaları daha önce diyelim ki uuzda Bedir'de, diğer savaşlarda şehit olup da kendileri fakir olan ha, yetimler içindir daha verme sakin miskin olan yani hiçbir şey bulamayan zevil haceti milen müslümine. müslümanlardan ihtiyaç sahibi olan kimseler içindir. Lakin bu dediğim bu bir deyimdir. Sebil yol manasına. Ha ve yolun çocuğu yani misafir. Ha yolda kalmış misafir. Ha el munkat fi seferi milen üstümiyle. Ha müslümanlardan seferde yolda kalmış o olan kimseler yani ayyar يستحق النبيه من اصناف ma min min bu dört kısım içerisinde ne yapıyor o 25'i taksim etmiş oluyor Allah'ın resulü müstahak olanlara layık olanlara onu vermiş oluyor ve lev he gerisi kalanını da zaten o miskinlere vermiş oluyor niçin bunu keyla buradaki key bir mana Allah illet manasına Keyla yapını olmaması için en mu, he li en e li en burada mukadder etin li en la mi? keylâ olmaması için en li, li en la he, buradaki en yani bir mukadder olmuş oluyor en yekûne ha en yekûne el fe'u illetun li kesbeti zâlike bu neden en oluyor diyor Evet. Yani önce en mukadderdir. Niye bu malın, paranın, ganimetin olmaması için, ne olmaması için duleter mütedavilen? Aynı şekilde beynel aghniya, Sarminkum. minkum. Sizden sadece zenginler arasında devir dev devir için. Mesela faiz niye yasaklanıyor? Çünkü para faizde belli ellerde dolaşıyor. Yani zenginler araziler benimde oluşan bir şey olmasın, olmasın diye. diye. Allah ne yapmış oluyor? Bunu o Müslümanlar 5 kısım in, dört kısım insan arasında bunu taksim etmiş oluyor. Taksimini Allah Resulüne bırakıyor. Resulü de böylece kendisi yakınları, miskinler ve fakir yetimler arasında bu dört kısım insana yirmi beş kişiye böylece taksim etmiş oluyor. وَمَا <gülüyor> عَتَاءُمْ Böylece عَتَاءُمُ الْرَسُولُ Allah'ın Resulü minel feygi ve gariyi yani, ger gerek burada taksim etmiş olduğu ganimet olsun, gerekse onun dışındaki durumlar olsun, Allah'ın Resulü size ne verirse فَكُوْزُوهُ <gülüyor> Onu al. Onu yani madem ki Allah'ın Resulü böyle taksimat yaptı, karşı koyma. İtiraz etme, isyan etme, başkaldırma, adaletsizlikle itham etme. Aynı zamanda ve ma nehakum anhu sizi neyden yasaklamışsa da fentehu onlardan, ondan da sakının. Allah'tan sakının. İttika edin, takvada bulunun. İnna şeydi şeydîtur'u ikab muhakkak ki Allah azabı şiddetli olandır. Evet, demek ki Allah ve Resulü Resulü size neyi vermişse onu alın, o taksimatı onun dışında elbette ki isyan gibi bir durum içerisine de girmemiş olun diye Allah böylece Resulüne tabi olmayı, uymayı beyan etmiş oluyor. Ha, lil fukarai el-mutealliku bi-mahsufun ey-i'cubu İbret alınız, düşününüz, ders çıkın. Fakirler için hangi fakirler? El-muhacirin ellezine lezine uhricu min ha, Yurtlarından çıkarılmış olan muhacir fakirler için. Ve emvalihim Ve malları. Yani malları elinden alınmış ve aynı zamanda diyarlarından, yurtlarından çıkartılmış olan muhacirler için muhacirlerin fakirleri içinde vardır. Onlar ki ne yapıyorlar? يَبْتَهُونَ فَطَّمْ مِنَ <gülüyor> Allah'ın fazlını ve var rızasını arıyorlar. وَيَنْصُرُونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ <gülüyor> Allah'a ve Resulüne Allah'a ve Resulüne Cihat gibi değişik durumlarda ne yapıyorlar yardım ve destekte bulunuyorlar. Ula işte onlar imanlarında sıt üzere doğruluk üzere olanlardır. Oraya ofisine. Bu geriller Allah'ın bir ve zasının teşrine düşerek Allah'a ve sürüne yardım edenlerden yurtlarından ve mallarından uzaklaştırılmış olan yoksul muhacirlerin hakkıdır. hakkıdır. İşte onlar dost doğru kimselerdir. Dost doğru kimselerdir. Yani onların hakkını da Hak ne yapmış oluyor ifade ediyor. Bu sadece o zaman da olmuş bitmiş değil bugün de öyle. Değil mi? bugün mesela Suriyeliler. Onlar muhacir, biz onların yerine ensarız. Demek ki onların da bu noktada bir hakları söz konusu olmuş olmaktadır. Ve nezine o kimseler ki tebe ve uddare el medine, neyi kendilerine ne edinmişler? Yurt edinmişler. Ve imane yani elifuhu ona alışmışlar. Ve humil ensara. Medine'yi kendilerine yurt edinmiş olanlar ve aynı zamanda orada ülfet etmiş olanlar ilfet etmiş olanlar yani ona bağlanmış olanlar min kablihim daha öncesinde bunlar ne yapıyorlar Yuhay bu nemen ilehim kendilerine göç etmiş olan insanları insanlarına yapıyorlar seviyorlar istiyor arzuluyorlar velaycide du nefi suduriyim ve içlerinde de olmuyor ne haceten onlara karşı bir kim bir düşmanlık bir haset durumu olmuyor neyden dolayı min ma'bu yani verilmiş olmasından dolayı. Ey eten nebi sallallahu aleyhi ve sellem el muhacire min envali beni nadir el muhtassatu bi. Özellikle Allah'ın Resulü'nün beni nadirin elde etmiş olduğu mallarından, muhacirlere vermiş olduğu şeyden dolayı ensarda olan, ensardaki kimselerin içlerinde herhangi bir haset, bir kin, bir durum söz konusu olmamış oluyor. Kendilerini göç etmiş olan, yurt edinmiş olan o muhacirler. Orayı bütün içerisinde oku. Dört tane harçey de var aynı şeyde. Evet, oraya oku. Onlardan önce bu yurda yerleşmiş ve gönülden yanmış olanlar, kendilerinin göç edip gelenleri sevenler, Onlara verilenlerden dolayı içerinde bir hasılık duymazlar. İhtiyat içinde olsalar bile onları kendileri tercih ederler. Kim nefsinin bencilliğinden korunmayı başarırsa, işte kurtuluşa erişiler onlardır. Ha, onu yani, ayrı Ayette Ensar'ın örnek kişiliğinden söz edilirken ihtiyaç içinde olsalar bile onları kendilerine tercih ederler ifadesi kullanıldığından İslam ahlakçıları burada geçen fiilden hareketle cömertlik erdeminin özel bir türü olarak başkasının kendisini tercih etme anlamına gelen İhsar terimini geliştirilir. O İhsar hasleti İslam'ın en önemli şey ki onu da ifade edeceğim, örnekle vereceğim ona. Yani bu yine onu söylüyorum o zaman da olup bitmiş olay değil bugün aynı şekilde tazeliğini korumaktadır. Bugün de ensar ve muhacin işte Suriye meselesi bu konuda bizim bir imtihanımızdır. Demek ki bize kendi yurtlarından sürülmüş ve aynı zamanda samimi bir ihlas iman içerisinde olup da Müslümanlara sığınmış olan o insanlara karşı diğer müminlerin ensar olanların kendi içlerinden onlara karşı ne olmaması lazım? Bir kin, bir haser olmaması lazım. Neden dolayı? Allah'ın Resulü'nün özellikle onlara beni Nadirim mallarından, o Yahudilerin mallarından alıp da vermiş olduğundan dolayı bir kin oluşmamış. O güzel hasleti Rabbimiz ne yapıyor? Bize de örnek olarak ifade ediyor. Gelelim Asıl işte önemli müminlerde olması gereken hususlar. Ve yusirûne alâ enfusîm. Onlar kendi nefislerine tercih, sere-yusirû. Tercih ederler. Öyle ki, velevkâ nebîm hassâse haceten ilâ mâ yuserû Kendileri muhtaç olsalar bile, kendileri ihtiyaç halinde olsalar bile, kardeşlerinin nefislerini kendi nefislerine tercih ederler. Burada bir olayı size anlatayım daha uygun olsun. Yermük Savaşı'nda. Çok ibretli bir olay. Yeryüzü Savaşı'nda bu olayı bize bizzat Huzeyfetül Adevi anlatıyor. Huzeyfetül Adevi diyor ki savaş şiddetli dehşetli hakikaten de öyle. Bir şekilde cereyan etti. Oklar, yaralılar, şehitler, ölüler vesaire tam kıra gidiyor. Yani etraf tamamen kangörü içerisinde. Iken o sırada diyor amcamın oğlunu arıyordum diyor. Ve amcamın oğlunu ararken o sırada üç kişinin durumuyla karşılaşıyor. Ölüm anındaki bir insanın en çok ihtiyaç duyduğu şey sudur. O sırada amcamın oğlunu buldum diyor. Amcamın oğlunu buldum diyor. O sırada diyor su su diye inliyor diyor. Burada üç kişi var özellikle onları ifade edeceğim. Haris, İkrim'e, Sühey. Haris, İkrim'e, Sühey. O sırada amcamın oğluna suyu yetiştirdim diyor. Suyu kendisine verdim içecekti. Öbür taraftan diyor İkrim'e, Haris içerken iklime seslendi. Su su diye. Haris içmedi. Konuşamıyor diyor. El işareti göz işaretiyle ona götürmemi söyledi diyor. İçmedi kendisi. Ve diyor kalktım iklimeye götürdüm diyor. İklimeye suyu verdim diyor. O diyor aldı diyor ki ihtiyaç anında içeceğin sırada o sırada ileriden Süheyl seslendi. Su su diye seslendi. Ve ben diyor o gene... Konuşamayacak, ölür durumda göz kaş işaretleriyle, parmak işaretleriyle ona götür, ona götür dedi. Kalktım o suyu Süheyl'e götürdüm. Süheyl'in yanına vardım ancak yetişemediğimden dolayı Süheyl şehit olmuştu. Amman suyu ikrimeye yetiştireyim, ikrimeye geldim, baktım ki o da şehit olmuş. Amman hiç olmazsa suyu amcamın oğlu Haris'e yetiştireyim dedim. Bir de baktım ki Haris şehit oldu. İşte bu ayetin en güzel örneğini Yermük'teki, Yermük Savaşı'ndaki o dehşetli, korkunç savaştaki Müslümanların azınlık, müşriklerin, kafirlerin çoğunlukta olmuş olduğu o savaşta ve böylece ölüm anında en çok ihtiyaç duyduğu suyu kendisi içmiyor, başkasına tercih ediyor. Kendileri şiddetli bir derecede muhtaç olsalar bile kardeşlerinin nefislerini kendi nefislerine Tercih ederler. Ve men şu hanefsi, nefsi hırsaha mali kim nefsini mal karşı olan hırstan cimrilikten korursa işte onlar felaha kurtuluşa ermiş olan kimselerdir. Cimrilik yapmıyor. İki şey var. Sen mi o mu? Menfaat konusunda o. Yani zarar konusunda seni mi öldüreyim onu mu öldüreyim? Benim. Yani faydada kardeşini tercih edecek. Zarar durumu olduğu zaman kendini hepsini tehlike edecek. İşte İslamiyetteki israr hasleti bugün İslam dünyasının en muhtaç olduğu haslet. İslam dünyası bunu kaybetti, israr hasleti. Ve usiruna ala anfusiyim ve lefkane biim khasa asar. <gülüyor> Bütün Müslümanların en çok bu ayet kelimeyi hafızalarına yazmaları değil kazımları gerekir. He ve lizine jau min badim min badil muhajirine ve lansar ila yomul khiyaba. Kıyamete kadar. Gerek muhacir, gerek ensardan sonra. Bağlihim, he, gelenler. Yekulûne derler ki, ondan sonra gelenler derler ki, ne derler? Rabbena, ey Rabbımız, irfirlena. Gerek bizi mağfirete. İşte bu da bir İsa özelliği. Sadece Ya Rabbi benâ affet değil. Aynı zamanda ve ihba ihvanina, kardeşlerimizle affet. Hangi kardeşlerimiz? Ellezîne sabakunu bil imâni. iman cihetiyle bize sefkat etmiş. Bizi geçmiş olan kardeşlerimizi de mağfiret et. Wala tec'al fi kulubina, ya Rabbi kalplerimize yapma, kılma, etme, bırakma neyi gıllen hakdan. Kin ve düşman ve nefretliği kalbimize koyma. Kime karşı lillezina amenu. İman edenlere karşı kalbimize kin, nefret gibi düşmanlık noktalarını kalbimize koyma ya Rabbi. İnneke Rabbena inneke raufur rahim. Ey Rabbimiz muhakkak isen, şefkatli ve merhametlisin. Elem tara, tanzu. Ey Habibim görmedin mi? Gör, bak, düşün. Neyi? İlellezîne nafekû O münafıklık edenler var ya, yekûlûne ederler. Leihvânihümün lezîne keferu min ehlil kitâbi. Kitap ehlinden kafir olan kardeşleri için o münafıklar derler. Kim o on, kim onlar ve elbenin nadir ve ihvânihim fil küfri. Beni nadir, ve küfürdeki olan kardeşlerine ne der, derler? Ne derler? Şunu derler. Le'in eğer. Buradaki lam, lamu kasemin fil erba. Her dörtte de bu kasem. Muhakkak ki yani kesin olarak elbette ki. min el medineti. Eğer siz Medine'den çıkarılır iseniz. la cennemâ akum. Biz de sizinle. Kardeşiz ya. Biz de sizinle beraber çıkarız. Hevelâ <gülüyor> o sizكم fi hazlanikum ahad ve bu konuda da sizin kötü kötü duruma rezil duruma düşme konusunda da ebediyen hiçbir kimseye de bu konuda ne yapmayız itaat etmeyiz uymayız yani işin içerisinde sizin rezil kepazı olma durumunuz varsa biz kimseyle bu konuda ortak olup da sizi bu kötü duruma düşmenize yardımcı olmayız ha çıkartma konusunda size yardımcı oluruz çıkmayız Başkasına destek olmayız, itaat etmeyiz ve ve in kutildüm. Eğer öldürülür iseniz, kusufet min hulam ve al bu Efendim. <gülüyor> ha, muatta, uyumluluk ifade eden lam. Burada ne olmuş oluyor? <gülüyor> ha, Hazıf olmuş oluyor. Eğer siz öldürülür iseniz, lenansuranlaku. <gülüyor> hemen misli, yardımımıza koşarız. Ha ha. Burada ne yapıyor? buradaki in şart edatının cevabı olmuş oluyor lam gelen. Vallahi yaşadı muhakkak ki Allah her şeye şahittir. İnnem onlar mekazibun. Bu konuda yalan söylüyorlar. Sahtekarlar. Hmm. Dürüst bunu, değiller. Bunu yani kim o diyor öyle diyor Allahu yashadu en Bunu kim diyor hocam? Ha. Allah bunu şey yapıyor. Yani onlar böyle diyor. Oysa durum öyle değil. Allah hemen devreye giriyor. Diyor ki vallahi yaşadı. Allah Onların içini de biliyor, dışını da biliyor. Allah şahittir ki onlar yalan söylüyorlar. Yani bu konuda dürüst değiller, sahtekardırlar. yalancıdırlar. Leyne eğer <gülüyor> uhrecu eğer çıkarılırsanız la yahrucu nahum. Onlarla beraber çıkmayın. Ve leyin kutilu eğer öldürülürseniz la yansuru Onlara yardım etmeyin. Yardım etmezler. Yalan söylüyorlar. Niye? yukarıda dedi ya yalan söylüyor. Eğer çıkarılırsa layıkrucuna mı? Onlar onlarla beraber çıkmaz. Yalan söylüyor sahtekar. Ha. hani size yardım ederiz dedi ya öldürülürsünüz. eğer öldürülürlerse layıkrucuna yok ya. Yardım yardım etmezler sahtekarlar yani. Waleyn eğer onlara yardım ederlerse ecanu en en nasra bihim Ha, eğer onlara yardım etme durumu olursa tam tersine, ne yuvalının ne edbar, gerisin geriye sırtlarını döner, gerisin geriye kaçarlar. Vestana cevab cevabil kasmil bu kadar deri han cevabı şart filme vadil hamse. Yani böylece onlar kesinlikle bu durumlarla Kur'an cevap vererekten onlar bu konuda dürüst olmadıklarını ifade ediyor. Tümme, he, gerisin geriye dönersin ve sonra layun sarun ve o Yahudilere de yardım olunmaz. Yardım etmedikleri gibi onlara da yardım olunmamış Yok. olur. Ve in ku olmuş. Çoğul yani. Yani cemi olduğu için öldürüldüklerinde kutiltüm demiş diye mesela kul deruvdüklerinde olarak da meçhur olmuş oluyor. Cemii meçhur olmuş oluyor. Ha le ente muhakkak ise eseddu Korku bakımından daha ileridesiniz, ağırsınız. Fi suduriyin onların göğüslerine korku salma bakımından siz aslında daha ağırsınız, şiddetlisiniz. Ki ey münafik, münafıkların kalplerine kimden daha dehşetlisiniz minallah? Niye? Çünkü tefiri azabiy. Allah azabını ahirette verecek ya, siz ne yapıyorsun? Dünyada yurtlarından çıkartıp öldürmek suretiyle siz onlara ceza verdiğiniz için sizin korkunuz onlardan daha ağır basıyor. durum bir enlem قَوْنُ لَا يَفْقَوْنُ İşte bu nasıl bir kavimdir? Anlamayan ve düşünmeyen, düşüncesiz bir kavimdir. Ne yapıyor? Sizden korkuyor, Allah'tan korkmuyor. Niye? O daha var canım, ahirette Allah verecek. Ama siz hemen yurtlarından çıkartıp öldüreceğiniz için sizin korkunuz onlar üzerinde daha ağır basmış oluyor. Ha, <gülüyor> la yuqatilou nekum, ey Yahudi. Yahudiler cemiyen, müştemiine, toplu olarak sizinle mukatele edip savaşmazlar. İlla ancak nasıl savaşırlar? Fi Kur'an muhasasanatini. Korunmuş şehirlerin, kalelerin arkasında. Korunmuş şehirlerde sizinle savaşırlar. Yani kalelerin arkasında, perdenin arkasında, geride. E yani i cûdûr veya onu da söylüyor. Veya duvarların arkasında. Yani böyle merce adam gibi yani, karşı karşıya geliyor. Gizlenerek gelir. savaşırlar, ha? gizlenerek Gizli. Yani mertçe böyle dövüşmezler. Hile yoluyla, sahtekarlıkla, korunmuş kale, şehirlerde, duvarlarının arkasını açılarak ve bu u, -u cidarin ve ve suuru surların arkasında, kalelerin arkasında savaşırlar. Be Sum Harbum Benımşediun onların aynı zamanda kendi aralarındaki harbide nedir Şiddetlidir. Tahse buun sen onları toplanmış zannedersin. Bir araya gelmiş zannedersin Oysa ve kulu bulmuşşe onların kalpleri paramparça, parça darma Yani bir arada değil korkudan dolayı mütefedik ounı Hlafı huphae zannedilenin aksine onların kalpleri parça parçadır darma çünkü galike bir annem komun yolun çünkü onlar akletmeyen, daha önce nedir? düşünmeyen, düşüncesiz, anlayışsız bir kavim, burada da akılsız bir kavimdirler onlar. Düşüncesiz bir kavimdirler. Mesela o ki terk et onların imanı terk etmesi terk etme noktasındaki misali ne gibidir? Kemelerinle zinemin kabriyim. Ondan öncekilerin durumu gibidir. Yakıriy ben, ya, ben, ben. Bir Yakın bir zamanda ondan öncekilerin durumu neyse, iman konusunda onların durumu da onlar gibidir. Kim o? Vehm elbedirin minemüşükine. Değil mi? Tamam, Müş ya. Bedir'de müşriklerin müşüklerin düşmüş oldukları durum neyse, bunlar da aynı duruma düşmektedirler. O yüzden şey de, evsüyün yardım etmedi. O kervanı alıp kasite gittiği onların sona kadarmıştı onların yani ne yapıyor O zamanki dağınıklıkları şu bu aynı bunlar da onlar gibidirler. Ha kablim zaku ve bale Onlar ne yaptılar Kendi işlerinin ve balini tattılar. Yüklendiler tattılar. O kuvveoffit dünyamin katlibagaliği öldürülmek suretiyle dünyadaki cezasını ne yaptılar tatmış oldular. وَلَوْمْ azabun, اَل۪يمٌ مَاَلِّمٌ فِي الْاٰخِرَةِ Sadece bu yok. Onlar için ahirette de elem verici bir azap onları beklemiş olmaktadır. مثel-i aynı şekilde yukarıda olduğu gibi onların misali فِي سِمَعِي مِنَ ve وَتَخَلُّفِي مِنُهُ Münafıklardan işitip de onlara muhalefet etme noktasında onların misali neyin misali gibidir? Hani dediği kalpleri darmadağınır. İttifak etmiyorlar. Bir, birlik beraberlik olmuyorlar. Ne gibidir? ki mesela şeytani. Şeytanın durumu gibidir. Hakikaten onun misalini ben de hapishaneye derse gittiğimde yaşadıydım. 26 yaşında bir genç. 7 kere girmiş çıkmış. 8.sinde bir daha gelmişti. Yanına 3 kişi daha getirmiştir, hırsızlıktan. Neyse onlara konuştum. Tevbe ettiler. Bir daha yapmayacağız diye. Ama çok hiç unutmuyorum. Onlardan birisi... Bana dedi ki hocam dedi bunu hep bunun yüzünden düştük dedi buraya. O ne dedi biliyor musun? O zaman bu ayeti hatırladım. Gelmeseydiniz hocam? Ben sizin gelin dedim. Gelmeseydiniz diye onlara sahiplenmedi. Onları ortada bıraktı. Aynısını şeytan yapacak ahirette. Şeytana diyeceğiz ki ulan ben ya Rabbi biz bunun yüzünden cehenneme düştük. O Hı. ne diyecek? Buradakini diyecek. He kemeteliş şeytani. Şeytanın durumu gibidir. İz vaktaki kare der lil insani. insanı der ukfur ey insan Allah'ı inkar edip küfre. He falan <gülüyor> mak'eferep ve o insanda cahillik yapıp şeytanın bu şeyine uyar küfreder. İmansız olur dinden çıkar. Tale. Sonra şeytan der ki: inni beri umminke." Aman aman aman ben senden uzağım. He o gün o gün der. ben senden uzağım. İnne ehafullah rabbil alemin. He, ben bu konuda Allah'tan korkarım. Alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Kiz ben minhu ve Bir yalan ve rüyadan dolayı ben Allah'tan korkarım. Sen, senden uzağım. Tamam da Ondan uzak olduğunu kimseye küfreden sen, küfrettiren sen değil misin? E, niye küfrettirdiğin, pisliğe bulaştırdığını o insanı diyorsun ki ben senden uzağım. He, onu diyecek. He, bak şeytan bile o kötü yola düşürmüş olduğu insanlara ahirette sahiplenmeyecek, onları ortada bırakacak. Fakat akibetovma, onların durumu hangi kimlerin elhavibelmi gibi, hem aldanmış hem de aldatmış. Aldanan ve aldatılan, aldanan ve aldatan insanların durumu enlema finnari, halideyin efia, içerisinde ebedi kalacakları ateşli cehennemdir. Ve herkesiza uzzalimin elkahfirin, işte bu durum nedir? Kafirlerin, yani zalimlerin, yani kendisini cennetin nimetlerinden mahrum edenlerin akıbeti, cezası, karşılığı sonucudur. Ya yöle zine amenu. Ey iman edenler. İttekullah. Allah'tan kork. İşin başı o yani. İnsan Allah'tan korkarsa ne olur? İş çözülmüş olur. Vel tanzur nefsun. Her bir, burada nefsun ne yaptı? Nekre geldi. Niye geldi? Mutlak olsun diye. Her nefis baksın. Neye ma kad demetli kaderli ölüm kıyamet kıyamet için önceden ne gönderdiğine baksın. Kıyamet günü için ne hazırladığına her nefis baksın. Vettekullah ve Allah'tan korkunuz. İnne Allah habirun bima taamalon muhakkake Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ve la tekunu kellezine o kimseler gibi olmayın ha Hangi kimseler? <Nesullahi> Allah'ı unutan kimseler gibi olmayınız. <Sessizlik> Allah'a itaati terk eden, Allah'ı unutmadan dolayı itaati terk eden kimseler gibi olmayınız. Daha kimler gibi olmayınız ki Allah'ı unutan o kimselere ne yaptı Allah? <Sessizlik> Onlara kendi nefislerini de unutturdu. Böylece hem Allah'ı unutana, Allah da ona ne yaptı? Kendi nefsini de unutturdu eyyare yani, yukat kibulaha hayra yapmak konusunda da ne yaptı bu hayrı da ona unutturmuş oldu ulai kebül <gülüyor> işte onlar fıskı ve fucur içerisinde günahkarlık içerisinde olan insanlardır Aşırı olarak okuduğumuza geldik la <gülüyor> yestebiyi eşit ve denk olmaz kim ashabu'n nar ve sahibi cehennem sahipleriyle cennet sahipleri ehli elbette ki eşit ve bir olmaz he ashabu'l cennet ama o cennet sahipleri var ya, ehle hümmür faizun onlar kurtulanlardır. Yazarın birisi, yıllarca yazarlık yapmış birisi, burada bir hatıramı da anlatayım. İşte faiz helaldir Niye? Kur'an'da Allah faiz yerler kurtuldu diyor. Buraya da yani faiz, faizi. Oysa Kur'an'da faiz, faiz geçmez. Ne diye geçer? Riba diye geçmiş olur. Ve Allah bey'e ve harremen riba. Eşak olsun diye aynen yazı kesmiştim onu da. Adı, adı önemli değil. Cahilliğini, ahmaklığını, eşek kadar da adamdı yani. Kocaman da adamdı. Buna rağmen bu faiz ile... Yani yıllarca da yazı yazmış birisi fakat buna rağmen bundan habersizdi. Eğer biz indirseydik Hazer Kur'an'ın bu Kur'an'ı herhangi, herhangi, herhangi bir dağ herhangi biri nereden çıkartıyor? Nekreder. Ha, ha. Nekreder. Nekreder. Evet. Nekreder. Evet. Nekreder. Nekreder. Nekreder. Nekreder. Nekreder. Nekreder. Cuhi ve cuhile fihi temizu kel insani. Yani insanın üzerine indirdiğimiz gibi bu Kur'an'ı bir dağın üzerine de indirmiş olsaydı lev şart edatının cevabı geldi. Lam'dan anlıyoruz. La eytahu. La eytahu. O dağı, dağı görürdü. Ne olarak? Haşien. Yere kapanmış, kuşu ve dehşet içerisinde ve mutasaddiyen patlamış olmuş, müteşakkiken, şak edilmiş, yarılmış karpuz gibi parçalanmış ne? bir halde görürdün. Neden dolayı? Müthaşetillah. <gülüyor> <gülüyor> Allah korkusundan dolayı toz duman olmuş, paramparça olmuş bir halde görürdün. Hatta mesela dağlardaki bazen bu patlamalar, dağlardaki taşların <gülüyor> yuvarlanması o haşyetin bir neticesidir. Allah, Allah. Allah korkusundandır işte bu, bütün bu yukarıdan buraya kadar zikredilmiş olan bu temsiller nadribaha biz bunları temsil olarak meydana getiririz. darb mesel deriz ya eskiden darb mesel anlatım, hikaye, beyan, izah manasına gelir, atasözü anlamına gelir. Bu nedir? Linnası insanlar içindir. Bu insanlara böylece biz ne yapmış oluruz? Bu temsilleri getirmiş oluruz. Mier la düşünüp de iman etsinler diye. O Allah var ya işte o Allah'tır. O Allah o Allah'tır. Ellezi o, Allah, o, o Allah öyle bir Allah'tır ki la ilaha illahü kendisinden başka ilah olmayandır. He aynı zamanda İleride olacak olanları da bilir, haybı da bilir. Daha va şehadeti, görüneni de görünmeyeni de bilir. Esrur ve alaniyeti gizli ve açık olanı bilir. O Allah var ya, var rahman ve rahimdir. Hem rahmandır hem rahimdir. Rahman ve rahim aynı kökten gelir. Rahman daha ziyade dünyada tecelli eder, aynı zamanda resm manasındadır. Allah merhametinden dolayı insanların hayatını devam ettirmek üzere ne yapıyor? Onlara rızık veriyor. Aynı zamanda rahim ve şefkat sahibidir. Acıyan'dır. Hu Allah, hu Allah öyle bir Allah'tır ki la ilahe illahu, kendisinden başka ilah olmayan meliktir. Melik, melek, mülk hepsi aynı kökten gelir, güç kuvvet sahibidir. Meliki yevmiddin, Maliki yevmiddin. Fatiha'da. Malik, evet. Meliktir, aynı zamanda kudustur. Bütün pat ve temizdir. Bütün kirliliklerden Eksikliklerden münezzeh ve mukaddestir. اَتْتَاهِرُ عَمَّا لَا Kendisine yakışmayan her şeyden temiz ve paktır. اَسْسَلَامُ زُسْسَلَامَ مِنَ Bütün noksanlıklardan selamet sahibidir. İslamiyet de aynı şeylerden uzaktır, salimdir. El mü el Peygamberlerini tasdik eden emin sahibidir. Bir halkı onları doğru çıkartmak üzere onların yaptıkları oluyor. neticesinde mucizeleri yaratıp tasdik etmek suretiyle rasullerini de doğurlayandır. El müheiminu, şahittir meşhurdur. ''Her şeyi gören, her şeyin yanında hazır, nazır olandır.'' ''Min heymene yuhaymiru.'' ''Kökünden geliyor.'' ''İzâkâna rakiben aleyh şeyi. ''Her şeye karşı murâkıptır, Gözetici. gözetendir, gözeticidir.'' ''Ey şehidü, her şeyin yanında hazır ve nazırdır.'' ''Ala ibadi bi âmâlihim.'' ''Kullarının bütün ibadetlerini müşahede eden, gören, şahit, şehit, rakib, murakip olandır.'' El azizu kaviyyu, güç kuvvet sahibidir. El cebbaru, cebre halka ala ma erade. Kendi dağları, taşları, insanları, büyük olan şeyleri ne olursa olsun hepsini iradesi doğrultusunda yönlendiren, sevkeden, icbar edendir. El bir amma la bi. kendisine yakışmayan şeylerden yüce ve Ali olandır, kebir sahibidir, ekber sahibidir, mütekebbir yüce ve büyüktür. Azizde büyüklük var, mütekebbirde yücelik var. Subhanallah ne Allah kendi nefsini ne yapıyor tenzih ediyor. Neyden? Amma yuşikun bihi. Müşriklerin kendisi için isnat etmiş olduğu bütün eksiklik, noksanlıklardan Allah nedir münezzehtir. Kuvallah. Bu Haşr suresinin bu son ayetinin büyüklüğü buradan ileri geliyor. Allah'ın isimlerini sayıyor. Ali İmran İmrân suresinde de Cenab-ı Hak buyuruyor ve lillahi'l esma'ül hüsnâ biha. En güzel isimler Allah'ındır. Onlarla Allah'a dua ediniz buyuruyor. Kollahu'l <gülüyor> Halik. O Allah var ya o Allah yaratandır. Bari'el min şeminel Bari yokluktan meydana getiren, ademden çıkartan, inşa edip meydana getirendir. El musavviru eşyaya şekil veren. Le'l esmalarusla bütün güzel isimler onundur. Et -tis ve tismana el varid biha el hadis. Hadis-i şerifte gelmiş olan 99 isim. Aslında 99'u 999'a da çıkartabilirsiniz. 19.999'a 19 da çıkartabilirsiniz neye göre? Eşyanın yaratıldığı durumdaki Allah'ın tecellisine göre ki Allah'ın i̇mam Gazali olsa gerek mesela altı bin küsur isim zikretmiş. O halde Allah'ın zatı ezeli ebedi değil mi? Ezeli ebedi. O halde ne kadar yarattığı şey varsa isim ve sıfatları da ne olur? ebediyete kadar sonsuza kadar bitmiş o. Her şeyde, dünyada tecelli etmiş olan mesela mizanı okuduğumuz zaman adil ismi. Evet. Bir şeye baktığımız zaman cemil, fakir gibi teşekkür ediyor. Hmm. İnsanın içindeki erdiği nefes vasır yani evet. şeyin organikliği. Böylece ne, işte ne kadar iş varsa, o işler üzerinde Allah ne kadar tecelli ederse ne olmuş olur? isimleri de on nisbette daha da artmış oluyor. Ve husna Hüsna, mübalağalı ismi fail derecesinde. büşra, hüsna. Mesela büşra müjde ama diğer adı nedir? Cennettir. Hüsna güzel. Mesela bu cennet için de kullanabilirsin. Çok çok güzel. En çok güzel olan neyse onun için kullanılabilirim. Demek ki en güzel isimler Allah'ındır. El ve ahsen. Ahsenenin müennisi. ''Yüsebbihu'' en başta olduğu Sebbaha gibi... Sebbah ile başladı, yani, yüsebbih ile bitiriyor. ''Yüsebbihu lehu ma fissemavati vel ard'' Yerde ve gökte olanlar Allah'ı tesbih eder. ve ''Vehuvel azizul hakim tekaddeme evveluha'' Nidekin başlangıçta geçtiği gibi Allah azizdir, hakimdir, izzet ve hikmet sahibidir. ''Yüsebbihu lehu semavati vel ard vehuvel azizul hakim'' Allah izzet ve hikmet sahibidir. Sadakallahu razim. Elbette ki Allah doğruyu söylemiştir. Hak ve hakikati söylemiştir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.